Samt, firdevs cennetlerini mümin kullarına ikram eden, oralara ulaştıran, salih amelleri onlara kolaylaştıran Allah'adır. O, bu amelleri kolaylaştırmış, müminler de artık başka meşguliyet edinmemişlerdir. Allah, cennet yollarını basitleştirmiş, Müminler de boyun bükerek oraya ulaştıran yollara dalmışlardır. Onları yaratmadan önce cenneti onlar için yaratmış, onları var etmeden orayı onlara mesken kılmıştır. Onu nahoş şeylerle perdelemiş ve hangisi en güzel işler yapacak sınamak için onları imtihan yurduna çıkarmıştır oraya tekrar giriş gününü kendi huzuruna varılacak güne ertelemiş bugünden önceki fani hayatı ecel kılmış cennete gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve bir beşer aklına gelmeyecek nimetler koymuştur bütün bunları yapan Allah'a hamdolsun hamdolsun o Allah'a ki o cenneti müminler için apaçık anlatmış da onlar gözden daha iyi gören fasilet gözleriyle onu seyreder olmuşlar. Onlara cennette hazırladığı şeyleri aleyhissalatü vesselamın dilinden müjdelemiş, beşerin en hayırlısının dilinden en hayırlı bir müjde vermiş, orada ebedi kalacaklar, oradan asla ayrılmak istemeyecekler buyurarak, müjdeyi tam anlamıyla müjde kılmıştır. Hamd olsun o Rabbimize, gökleri ve yeri yaratan, melekleri elçiler kılan, Resulleri, artık onların gelişinden sonra insanlar için, Allah'a karşı bir gerekçe kalmasın diye, müjdeleyici, ve uyarıcı olarak gönderen Allah'a olsun çünkü Allah insanları iş olsun diye yaratmamıştır kardeşlerim onları başıboş bırakmamış kendi hallerinde gafil koymamış aksine onları büyük bir iş için yaratmış onları önemli bir görev için bezeyip donatmış ve onlar için cennet ve cehenneme hazırlamıştır Cennet davet edene Allah'a icabet edip tek yüce Rabb'ından başka bir şey aramayan içindir kardeşlerim. Cehennemse Allah bizi korusun. Onun davetine icabet etmeyen başını kaldırıp da bakmayan ve ümidini bu davete bağlamayanlar içindir hamdolsun o Allah'a ki kullarından az bir amele razı olmuş onların hatalarından çoğuna göz yummuş onlara bol bol nimetler vermiş kendine rahmeti yazmış ve yazmış olduğu yazıya rahmetim gazabımı geçmiştir hükmüne koymuş kullarını selamet yurduna çağırıp adalet ve hüccet olsun diye bu çağrıyı umumi yapmış nimet ve fazıl olarak hidayet ve tevfika kullarından dilediğini bir kısmına ulaştırmıştır önceki adalet ve hikmetidir ve o aziz ve hakimdir ikincisi dilediğine verdiği bir fazladır ve Allah büyük, fazıl ve lütuf sahibidir. Sesim geliyor değil mi? Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O'dur ilah ve O'nun hiçbir ortağı yoktur. Böyle olduğuna O'nun bir kulu, erkek ve kadın kullarının oğlu, onun fazlı ve rahmetinden bir an bile olsun uzak kalmayacak bir kimse ve ancak onun af ve mağfireti sayesinde ateşten kurtulup cenneti elde edebileceğini uman bir kişi olarak şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Vahiy konusunda güvendiği eminidir. Yarattıkları içinden seçtiğidir. Onu alemlere rahmet amel edenlere numune bir yol tutacaklara kılavuz ve bütün kullara karşı delil ve hükhet olarak göndermiştir onu imana çağırsın selamet yurduna davet etsin mahlukata yol göstersin kitabı izlesin rızası uğrunda çalışsın iyiliği emretsin kötülükten sakındırsın diye yollamış peygamberlerin gelmez olduğu bir dönemde onu peygamber olarak göndermiş yolların en doğrusuna ve en açığına onu hidayet etmiş ona itaat etmeyi onu sevmeyi ve desteklemeyi ona saygı duyarak her hakkına riayet etmeyi kullarına farz kılmış Cennete giden bütün yolları kapatarak ancak onun yolundan ve izinden gidenlere bu kapıyı açmış. İsterse herkes bir yoldan gidip cennet kapısına dayansınlar ve kapıları bize açılsa diye beklesinler yine hiçbir kapının açılmayacağını ancak onun peşi sıra gidenlerden onun yöntemi ve yolu üzere gidenlerden olmadıkça kimseye bir kapının açılmayacağını belirtmiştir ah bunu bir anlasak ne yücedir ne kudsidir ne uludur İslam'a onun ve vesselamın göğsünü açan yükünü hafifleten şanını yükselten Allah ne subhandır onun aleyhissalatü vesselamın emrine aykırı davrananları alçaltan ve küçülten Allah o ki Allah'a ve onun cennetine gizli ve açık davet etmiş halkın gözü önünde bunu gece ve gündüz ilan etmiş nihayet İslam'ın tan yeri ağarmış iman güneşi ufukta görünmüş Rahman'ın kelimesi yücelmiş şeytanın çağrısı silinmiş Risaletin aydınlığı ile yeryüzü daha önce karanlıklar içindeyken aydınlanmış darmadağını kalpler bu sayede ülfet etmiş zamanın yüzü bir başka güzel olmuş karanlık ışığa dönmüş ve her şaşkın yolunu bulmuştur Allah bizi de onun yolundan ayırmasın Allah onunla dinini ikmal edip nimetini tamamlayıp rahmetini onunla mahlukatına yayıp o da Rabbının gönderdiklerini halka ulaştırıp kullarına nasihat ile ihlas ve samiyet ile davranıp Allah için hakkıyla cihad edince Allah onu iki şey arasında serbest bırakmıştır ya dünyada kalmak yahut da Allah'a kavuşmak ve ona gitmek Evet. Cibril'e bakıyor. Ölüm Meleği Cibril'le birlikte Ali Sayın'a ziyaret ettiğinde Cibril diyor ki, izin verirsen girecek. Yoksa dönecek. Ondan sonra ne var? Yine ölümdür. Ne yapayım der gibi Cibril'e baktığında refik alay istediyor. Ali sallatü vesselam refik alay istiyor. Ya Rabbi ölümü bize sevdir. Sana kavuşmayı bize sevdir diyor. Amin ya Rabbi. O Ali sallatü vesselam Rabb'ını sevdiğinden ona olan özleminden dolayı ona kavuşmayı yeylemiş Allah Azze ve Celle de onu tercih edip en yüce beraberlik olan Refik-i Ağla'ya nakletmiş ve o vesselam, bu yüksek makama giderken ümmetini bembeyaz apaçık vesbelli bir yol üzerine bırakmış Ashabı ve onların tabileri onun izi üzerine nimet cennetlerine doğru yola düşmüşler. Onun güdümünden çıkıp yüz çevirenler ise cehennem yollarına sapmışlardır kardeşlerim. Helak olan açık delilden sonra helak olsun. Yaşayan ve hayata eren de açık delilden sonra hayat bulsun diyor Rabbimiz elbet Allah bir işiten ve bir bilendir o nasıl Allah'ı tevhid etmiş ona ibadet etmiş bize onu tanıtıp ona çağırmışsa Allah da öylece ona salat etsin melekler salat etsin nebiler, resuller salat etsin Mü'min kullar da salat etsin. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala, mahlikatı boşuna yaratmamıştır. Biz hiçbir şeyi boş, abes yaratmadık, diyor. Onları başıboş bırakmamış, aksine, onları büyük bir iş için, ve önemli bir görev için yaratmıştır. Göklere, yere, ve dağlara arz edilmiş bir görev onlar direnmiş korkup çekilmiş kabul etmemişler Yaram Rabbi demişler eğer emrediyorsan işittik itaat ettikleriz. eğer bizi serbest bırakıyorsan senin afiyetini isteriz onun yerine başka bir şey arzu etmeyiz ve insan aczine zafiyetine rağmen onu yüklenmiş Zulüm ve cehline rağmen yükü almış, kabul etmiştir. Ne var ki kardeşlerim, insanların çoğu bu yükü <gülüyor> omuzlarına çok ağırlık getirdiğinden ve paha istediğinden dolayı omuzlarından atmışlar. Otlaklarda yayılan hayvanlar gibi hayatlarını yaşamışlar. Etlen, mutfak arasında boru hattı olmuşlar. Kendilerini var eden Allah'ı tanımayı onun üzerindeki hakkını bilmeyi düşünmemişler. Ne asıl duruş yurduna bir geçit ve yol mesabesindeki dünya hayatına niçin var edilip getirildiklerine bakmışlar ne bu fani dünyada çok az kalıp Kısa sürede baki ahirete göç edeceklerini düşünmüşler. Onlara hislerin dürtüsü hakim olmuş, aklın çağrısı sönük kalmış, kaflet onları kaplamış, batıl kuruntular ve yalan dolan şeyler onları kandırmış, aldatmıştır. Uzun emeller aldatmış. Kötü ameller kalplerinin üzerine pas tutmuş, bütün gayretleri dünya lezzetleri uğrunda olmuş, nefislerinin arzularını nasıl elde edilirse öyle elde etmişler. Nereden ucunu gösterirse almaya bakmışlar, ahiretleri pahasına onlara bir dünyalık nasip görünse, tek tek, grup grup ona koşmuşlar. Ve acil bir dünya menfaati varken onu bırakıp da Allah'ın sevap ve rızasını tercih etmemişlerdir. Dünya hayatından sadece dış yüzünü görünen tarafını bilirler. Ve onlar ahiretten kafil kimselerdir diyor Rabbimiz. Yine Allah subhanahu ve teala Allah'ı unutmuşlar, Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. İşte bunlar fasıkların ta kendileridir, diyor. Allah bizi böyle hallerden korusun. Allah kendini unutan, Allah'ın da onu unuttuğu kimseler arasına bizleri koymasın. Hem bizi, hem ehlimizi, hem bizden sonra gelen neslimizi. Artık şaşılır, hem de ne şaşılır? Saniyeleri sayılı olan, aldığı nefeslerin hiçbir kıymeti olmayan, verdiği nefesi geri almaktan aciz kimsenin gafletine. Gecelerin, gündüzlerin binekleri ona almış, hızla gitmektedir de, nereye götürüldüğünün farkında değildir post arabasından daha büyük bir hızla sürüklenmektedir de, iki yurttan hangisine taşındığını bilmemektedir. Şaşılır bu kimsenin gafletine ki, kendine ölüm gelince, canının ve tatacağı lezzetin gideceğine yanar. Daha önce işlediği suçları, ahiret hayatı için önceden bir şey göndermeyip, Daima kapıldığı aşırıklı, aşırılıklar hiç aklına gelmez. Bunlara üzülmez. Şayet yaratılış gayesiyle ilgili olarak az da olsa bir şey aklına gelecek olsa Allah'ın sadece affına dayandığı için onları zihninden uzaklaştırır ve bize Allah'ın çok bağışlayıcı ve pek merhamet edici olduğu haber verilmiştir der. Heyhat! heyhat ki heyhat Allah'ın azabının pek elim bir azap olduğu sanki ona hiç haber verilmemiş yaradılış gayesine ve Allah'ın var ediş maksadına muvaffak kılınan kimseler başlarını kaldırdılar baktılar ki cennet kendileri için yüceltilmiş hemen ona doğru paçaları sıvadılar Baktılar ki ona giden doğru yol, sıratı müstakim, net ve açık. Hemen o yola düzüldüler. Hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın işitmedi, hiçbir beşer aklına gelmeyecek, sonu olmayan, bitmek tükenmez, ebedi nimetleri verip, onun yerine sadece bir kabusa benzeyen, veya uykuda gelip geçen, sıkıntılı, boğuk bir hayali andıran, geçici bir hayat döküntüsünü satın almayı en büyük ağlanış olarak gördüler. Öyle bir hayal ki, biraz güldürse bile çoğu zaman ağlatır. Öyle değil mi? Bir gün sevindirse aylarca üzer, acıları tatlarından çok. Üzüntüleri sevinçlerinden kat kat fazla. Başı korkularla başlar, sonu telef olmakla biter. Şaşarım akıllı, uslu, postuna bürünmüş beyinsizlere. Halim selim görünen geri zekalara Şaşarım ki değersiz ve fani nasipleri pek nefis ve baki nasiplere tercih etmişler eni gökler ve yer kadar geniş cenneti satmış, yerine salgın hastalıklara uğramış kimseler ve belalar arasındaki dar bir zindanı almışlar. Altında ırmaklar akan, adın cennetlerindeki güzel güzel evleri vermiş, yerine sonu harap ve helaktan başka bir şey olmayan pislik dolu su kenarlarını almışlar. Yahut, yakut ve mercan gibi olan şen, Şakra sevecen ve her biri aynı yaşta bakireleri satmış, yerine kirli, pis, kötü huylu, ya fuhuş yapan, ya kırık barındıran şeyleri almışlar. Çadırlarda zata mahsus dilber hurileri satmış, Yerine ortamalı murdar şeyleri almıştır. İçenler için sırf lezzet olan cennet işkilerini satmış, yerine aklı gideren, dini de dünyayı da mahveden murdar işkileri almıştır. Şaşar mı beyin sizlere ki, Aziz ve Rahim Allah'ın vechine bakmak lezzetini? pis ve çirkin suratları görüp gönül eğlendirmeye değiştirmişlerdir. Rahmanın hitabını dinlemeyi çalgılar, şarkılar ve dımbırtılar dinlemeye değiştirmişlerdir. Cennet yanı sıra Allah'ın veçini görme gününde inci, yakut ve zeberrejden minberler üzerine kurulmayı şirret, şeytanların katıldığı fıskı fucur meclislerinde oturmaya değişmişlerdir bir gün gelip de ey cennet ehli artık hep nimet içinde yüzecek hiç fenalık görmeyeceksiniz daima sağ kalacak asla ölmeyeceksiniz hep kalacak hiç gitmeyeceksiniz hep taptaze genç olacaksınız kocamayacaksınız diye seslenilecek zatın, bu çağırıcısını şarkıcıların aşk beni senin olduğun yere çaktı. Artık ne ileri gidebilir, ne geri kalabilirim. Seni hatırlama zevkini bahşettiği için aşkından dolayı beni kınamaları benim için çok tatlıdır. Artık kınayanlar kınasın, beni sözlerine değiştirmişlerdir. Ne yazık ki kardeşlerim Bu alışverişte görülen kesin aldanış Ta kıyamet gününde belli olacak Yukarıda sayılanları Satanların beyinsizliği Mutlakilerin Rahman'ın katına dalga dalga toplandıkları Mücrimlerin cehenneme su içmeye gider gibi sürüklendikleri Pişmanlık ve hasret gününde ortaya çıkacak o gün şahitler huzurunda bir münadi, mahşerehli, ehli, kullar içinde ikrama layık kimmiş bilecekler diye seslenecek. Böyle bir dostluktan, Allah'a yakınlıktan çok geri kalmış kimse, hani bize gerici diyorlar ya, gerçek gerici bu, Allah'ın cennetliklere hazırladığı ikramı, sakladığı nimet ve lütufları, gizlediği ve hiçbir gözün görmediği, kulakların hiç işitmediği ve hiçbir beşerin aklına gelmeyecek gözlerin nuru, ihsanları hayal edilebilseydi, ne biçim bir sermayeyi heder ettiğini anlar, hayatında zerre kadar hayrın olmadığını bilir, kendisinin beş paralık olduğunun farkına varır ve müminler topluluğunun hiçbir afat görmeyecek asla zeval bulmayacak büyük bir mülkü elde ettiklerini o büyük ve ulu zatın komşuluğunda kalıcı nimetlere eriştiklerini kavrayabilirlerdi Allah bizi kavrayanlardan eylesin işte bakın onlar cennet bahçelerinde bir ora bir bura gidip geliyorlar. Aleykümselamünaleyküm. Gelin odalarının altına sedirler kurulmuş oturuyorlar. Kaba ipek ve atlaslarla işlenmiş döşeklere yan gelmiş atıyorlar. Ceylan gözlü hurilerle gönül eğlendiriyorlar. Çeşit çeşit meyvelerden yiyorlar bakın Rabbimiz Sübhanu Kuvvet Teala kitabında ne diyor ölümsüzleştirilmiş çocuklar yanlarında dolaşıyorlar mainden doldurulmuş kadehler kaseler ve ibriklerle dolaşıyorlar bu içkilerden ne başlar ağırır ne akılları gider seçip beğendiği meyveler canları çektiği kuş etleri iri gözlü huriler saklı inciler gibi yaptıklarına karşılık bir mükafat olarak diyor Vakıa suresinde onların arasında altın tabakalar ve kaseler dolaştırılır içinde canların çektiği gözlerin zevk duyduğu şeyler olduğu halde ve onlar orada ebedi kalacaklar Allah'a yemin olsun ki böyle bir yere yapılan çağrı işlerin kesat gittiği bir pazarda dünyada yapılmıştır. Aslında böyle bir şey isteyen insan hayret, nasıl olmuş da uyumuştur. Buna talip olan ne olmuş da bunun mehrini verememiştir. Bunun haberlerini işittikten sonra bu dünyada yaşamak nasıl zevk olabilmiş? Bunu arz eden nasıl yerinde durabilmiş? Cennet hatunlarına kucak aşmadan beklemiştir. Bunu candan isteyenlerin gözleri nasıl bunsuz parlayabilmiş, gülebilmiş? Bilenler buna nasıl dayanabilmiş? İnsanların çoğunun kalbi bundan nasıl çevrilebilmiş ve bundan yüz çevirenler bunun yerine nasıl koyabilmiş ve neyi koyabilmiş bu soruları kendimize bir bir sormamız gerekir kardeşlerim bu mahrumiyet olsa olsa o cennete layık olmayanlar onu elde etmesinler diye Allah'ın bir kayırması ve kıskanmasıdır. O Rab'dır, yaratıklarını en iyi bilendir. Eğer cennet, nahoş şeylerle bizden perdelenmiş, canlara eziyet ve acı veren şeylerle çevrilmişse, Allah için, gör şu içindeki sururu, zevk alan çeşit çeşit lezzetleri, Allah için ne güzeldir çadırları, Bahçeleri arasındaki serin hayat Bahçelerinde çiçekler gülümserken Allah'ı görmek için gelinen Ve sevgi kafileleri için hazırlanmış vadi Allah için ne güzel Ah bir onlardan olsan Bir sıkıntıya düşmeden Bıkıp usanmadan Allah'ı apaçık gören gözlere yüzleri taptaze kılan o bakışlara artık o bakıştan öte hangi şey delice sevenleri teselli edebilir gel gör taze dalların onların salınışı karşısında duyduğu utancı eğer sende kalp varsa o dilberleri sevmelisin senin için onlara kavuşmaktan başka merhem olmamalı. Gözler onları gördüğü zaman sanki binbir filizden serpilen meyveler karşısındadır. Üzüm salkımları, cennet meyveleri, kalbin tutula kaldığı dal dal narlar. Cennetin nimetlerini anlatmakla bitiremeyiz kardeşlerim. Onları görebilen hemen Rahman'ı hatırlar ve kemküm etmeden Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah der. Onlar yüzleriyle gam keder ordusuna karşı gelseler, ordu yenilmiş olarak izi üstü döner gider. Onların dallarında gençliğin üzü süzülüp gittiği zaman, genç anlayacaktır ki artık kocamak yok ey bu cenneti isteyen eğer bunu gerçekten istiyorsan önce mehir vermelisin Vehir, mehir verme zamanıysa işte şimdidir dünyadaki yaşadığın şu hayat aldığın bir nefes konuştuğun bir sözdür Evet kardeşlerim Dünya Bütünüyle başına dar gelmiş İçinde bir karış toprağın Bir evin barkın yoksa Haydi Altın cennetlerine koş Oradadır yorgunluk Atacağımız ilk konak Oradadır kurulu çadırlar garip vatanından ayrılır da vatan ufukta görünmez olursa artık onun özlemini sorma gitsin derler. İşte böyle bir özlem duymamız gerekiyor. Evet, haydi peşin ödeme yapmadan o pazardan al alacağını. Sen daha yokken o pazarda her şey hazırlanmış. Cennet seni beklemekte. Haydi buram bram tüten o vadiye koş. Onun toprağı keskin kokulu miskten daha güzel. Nurdan, gümüşten minberler orada. Yekpare halis altından minberler orada. Evet, işte orada... Rabb'ı apaçık görünüyor selamun aleyküm diyor o böyle selam verirken onlar bu selamı bizzat kulaklarıyla işitiyorlar Allah Azze ve Celle bizleri Rabbının selam verdiği bizim de onun selamını aldığı kulağın arasına katsın hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinin altında kalan o sınıfların arasına bizler de kalsın kardeşlerim Rabbimiz Manuhu ve Teala buyuruyor ki Rablarından korunanlar da bölük bölük cennete sevk edildiler oraya varıp da cennetin kapıları açıldığında bekçileri onlara selam size ne hoşsunuz ebedi kalmak üzere buraya girin dediler Zümer 73'te. Evet. Cennet o bambaşkadır. Allah'ın yurdu, Onun ikram ülkesi. Müminlerin mekanıdır. Onlar cennete vardıkları zaman Demek ki kapıları kapalı bulacaklar. Cennetin sahip ve malikinin kapılar mı kendilerini açmasını arzu ederler. Ona karşı ulul azim, büyük peygamberin şefaat, dua niyazını umarlar. Hepsi geri durur. Söz sırası artık onların hatemi, seyidi ve üstünleri olan Muhammed Aleyhisselam'a gelmiştir. Bu büyük bir iştir. Aleyhisselatü Vesselam arşın altına gelir. Rabb'i için secdeye kapanır. Allah onu istediği kadar öylece bırakır. Sonra ona başını kaldırması ve hacetini istemesi için izin verilir. O da Allah Subhanahu ve Teala'ya cennet kapılarının açılması için dua eder onun bu dua ve şefaati kabul edilir işte Allah hem cennetin şanına tazim hem aleyhissalatü vesselamın katındaki makam ve kelametini ishar için cennet kapılarını bu şekilde açar kardeşlerim evet Meleklerin meleği, bütün alemlerin Rabb'ı, Allah'ın yurdu olan o yurt, öyle bir yurttur ki, oraya büyük korkular geçildikten sonra girilmiştir. Bu korkular, kul bu dünyada akıl bali olduktan itibaren başlamış, cennete varıncaya kadar sürüp gitmiştir. Merhale merhale bu korkuları çekmiş, üst üste zor günler, yıllar geçirmiş, ta sonuna gelmiş Allah peygamberlerinin ve resullerinin hatemine mahlukatının kendine en sevgili olanla onlar için şefaat ve niyazda bulunmasına izin vermiş ve cennet kapıları o kadar sıkıntının ardından böyle sabırlı zevkli ve ihtişamlı bir açılışla açılmıştır nimetlerinin mükemmelliğini ve tamam oluşunu sevinç ve neşenin düşünülen düşünülüğünden daha fazla olarak gerçekleşmesini göstermek bakımından böyle bir açılış daha anlamlı ve daha görkemlidir. Allah cennette koşmalarını, yaşamalarını nasip etsin. Onlardan sonra gelen nesillere de inşallah amin ya Rabbi ta ki cahiller cenneti arzu edenin girdiği bir han sanmasınlar hayır Allah'ın cenneti çok yücedir kardeşlerim insanlar arasında çok pahalıdır oraya varmadan önce engeller engin geçitler tehlikeler var Cennet ancak bunlarla elde edilir? Cennet kim? Nefsini, hevasına uydurup Allah'a karşı ucuz koruntular besleyen kim ki o onu elde edecek? O gitsin kendine daha layık olduğu yaratılıp hazırlandığı cehenneme dönsün. Şimdi bu meyanda her iki yurdun her iki yurda doğru sevk edilişini bir düşünelim kardeşlerim. Cennete kardeşleriyle birlikte her grup kendi başına gidişlerini birbirini görüp sevinişlerini amelde ortak amellerine göre kendi zümre ve cemaatlerine eşlik ederek müjdeler alarak sevinerek dünyadayken hayırlarda bir araya geldiklerinde olduğu kadar, şimdi de yürekleri sağlam, futursuz gidişlerini düşün. Birbirlerine ünsiyet ediyorlar. Birbirlerini görüp gönüllerini sevinçle dolduruyorlar. Öbür taraftan bir de cehennemliklerini düşün. Onlar da cehenneme bölük bölük sürülüyorlar. Hem de birbirine lanet ederek. Beraberliklerinden eziyet duyuyorlar. Rezilliğin, rüsvaylığın ve aşağılığın böylesi. Tek tek götürülmelerine göre daha etkileyici. Allah'ın Azze ve Celle'nin bölük bölük değişini düşünmeyi sakın ihmal etme. Sonra cennet bekçileri cennetliklere size selam olsun diyorlar her türlü şer ve nahoşluktan uzak olmayı ifade eden selam ile söze başlıyorlar. Artık selamet buldunuz. Bundan sonra sevmediğiniz haller başınıza gelmeyecek demek istiyorlar. Arkasından ne hoşsunuz. Artık ebedi kalmak üzere oraya girin diyorlar. Ne kadar güzel ifade değil mi? Yani sizin selamete ermeniz ve cennete girmeniz hoş oluşunun sebebiyledir bunu demek istiyorlar çünkü Allah hoş olanlardan başkasına cenneti haram kılmış kardeşlerim bekçiler onları selamet, hoşluk giriş ve ebediyet ile muştulamış oluyorlar tabi bu arada cehennem tablosunu da unutmamak gerekir cehennemliklere gelince onlar kamlı tasalı üzüntülü bir halde cehenneme varıp da kapıları yüzlerine açılı verince kapı başlarında çakılıp kalıyorlar. Üstelik bir de cehennem bekçilerinin azar ve eleştirileri başlıyor. Akşam da dediğim gibi Cenneti ve cehennemi Allah'ın ayetlerinden Ali'sülatu vesselam'ın sözlerinden çok güzel okumak gerekiyor arkadaşlar. İki tabloyu öyle bir karşılaştırmalıyız ki neredeyim? Nereye gidiyorum? Bunlar işte insanın kendi başına nefis terbiyesi yapacağı şeylerdir insanın kendi kendine kontrol etmesidir. Her insanın başına bir gözetleyen onu şunu yapma, bunu yapma, şunu yap, bunu yap diyecek bir insan tayin edemeyiz. Edilene de bir edilen gerekir. Ama ilim Allah'a Azze ve Celle'ye bağlılık ve iman dediğimiz teslimiyet dediğimiz bir şey var ya o hepsini yerine işte ne yapıyor geçiyor. Evet. Cehennem bekçileri ne diyor? Size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan bugün ile karşılaşacağınızı belirterek sizleri uyaran elçiler gelmemiş miydi? Allah'ım o günlere düşmekten bizleri koru. Günahlarını itiraf edip evet gelmişti diye cevap veriyorlar. Bekçiler hemen oraya gireceklerini orada diyen kalacaklarını ve oranın ne kötü bir sığınak olduğunu müjdeliyorlar. Şimdi cennet bekçilerinin cennet ehline oraya girin deyişiyle cehennem ehline cehennem bekçilerinin cehennem kapılarına girin değişini bir düşün kardeşim düşün. Bu iki farklı ifadenin altında fevkalade bir mana ve çok latif bir sır bulacaksın. Düşünenlere bu mana ve sır gizli kalmaz. O da şudur. Cehennem ceza yurdu olduğu, kapıları alabildiğine korkunç, sıcak ve kan verici olduğu için oralara giren Oralardan daha şiddetli bir aza ile karşılaşacağını anlar. Kapısı böyleyse kim bilir içerisi nasıldır. Gamından, kederinden, rüsvaylığından dolayı onlar önce kapılara, dehlizlere yaklaşıyorlar. Onlara küçültücü, rezil ve rüsvay edici bir ifadeyle kapılara gidin deniliyor. Sonra da bu korkunç kapılara girmekle işiniz bitmeyecek. Bunun arkasından ateş içinde ebediyen kalmak var deniyor. Allah'ımızı cehennem azabından kuruyor. Cennete gelince orası bir ikram yurdudur. Allah'ın dostlarına hazırladığı ve onların hemen ta başta oturacakları yerlerle ile ve orada ebediyen kalmakla müjdelendikleri bir yurt. Şimdi ayetleri bir düşünelim. Kapıları kendilerine açılmış. Aldın cennetleri. Orada yaslanmış. Birçok meyve ve içecek isterler. Bak bu ayeti içinde ne güzel bir mana buluyorsun. Bu mana şu onlar cennete girdiklerinde kapılar üstlerine kapatılmamış bilakis hala olduğu gibi açık duruyor cehennem ise öyle değil kardeşlerim cehennemlikten oraya girdiklerinde üstlerine kapılar kapatılıyor Allah Azze ve Celle o onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir buyuruyor Ömez'e 8 Bu ayette geçen müsaadeh kelimesi kapanmış kilitlenmiş demektir. Ve aynı kökten gelen vasitte kapı demektir. Ve bu kapılar kapanıp kilitlenmiştir. Uzatılmış direkler içinde. 9. ayette. Yani direkler tıpkı kapılar arkasına açılmasın diye konmuş ve kocaman taşlar gibi kapıları tutsun diye dayanmışlardır. Evet. Kapıları üstlerine sıkı sıkıya kapatılmış, birinin bile açılma imkanı olmayan, öyle sıkı kapatılmış ki, ne dışarıya bir gam keder çıkabiliyor, ne oraya artık ebediyen bir ferahlık girebiliyor cennetliklere kapıların açık bırakılması ise onların istedikleri yere girip çıkmalarına, oturmalarına dönüp dolaşmalarına melekleri, Rablarından getirdikleri hediyeleri ve lütufları vermek üzere onların yanına girip çıkacaklarına ve daha onları sevindirecek nice şeylerin her zaman onlara geleceğine işarettir. Ayrıca onların emniyet yurdu olduğuna, dünyada muhtaç oldukları gibi, orada cennet kapılarının kapanmasına muhtaç olmadıklarına bir işarettir kardeşlerim. Bakın, Allah'ın Resulü ve Vesselam Efendimiz ne diyor? Cennette sekiz kapı vardır. Onlardan bir kapıya reyyan denir. Ondan sadece oruçlar girerdir yine ve vesselam efendimiz bir gün bir sözünde diyor ki kim Allah yolunda herhangi bir şeyden çifter çifter infak ederse cennet kapılarından ey Allah'ın kulum bu pek büyük bir hayırdır diye seslenir kim de namaz ehlinden ise namaz kapısından kim cihat ehlinden ise cihat kapısından, sadaka ehlinden ise sadaka kapısından, kim oruç ehlinden ise Reyyan kapısından çağrılır. Ebu Bekir bunu duyunca, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu kapılardan çağrılanlara hiçbir zaruret yok ya. Acaba bir kişi bu kapıların hepsinden çağrılacak mı? Ali selamü aleyhi ve sellem efendimiz. Evet buyurdular ben senin onlardan olmanı umuyorum diyor. Allah bizleri de onlardan kılsın kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle diyor bakın. Kim sizden kim abdest alır, azalarını güzelce yıkar ve şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur sadece o vardır onun hiçbir ortağı yok yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir derse ona cennetin sekiz kapısı açılır istediğinden girer Allahu Ekber görüyor musunuz kardeşlerim mükafata bakın sadece bir abdesti ve abdestin akabinde şehadet getirmen cennetin sekiz kapısının açılmasına vesile oluyor. Ve Tirmizi'de gelen bir ziyadelikte kardeşlerim, Ya Rab, beni sana dönüp tövbe edenlerden ve tertemiz temizlenenlerden eyle ziyadesi vardır. Amin Ya Rabbi. Amin. Ebu Davut'ta ise sonra yüzümü göklere çevirerek bu duayı yaparsa ve üç kere de şahadet getirirse cennetin sekiz kapısı açılır hangisi isterse ondan girer buyurulmuştur. Yine kardeşlerim cennetten alakalı nimetleri zikreden ve onun bedeli olan naslara gidecek olursak bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennetin bedeli olan hallerden nelerden bahsediyor. Hangi Müslümanın buluğu çağına ermemiş üç tane çocuğu vefat ederse onu cennetin sekiz kapısından karşılarlar adam hangisinden isterse gelir. Bedeli ağır değil mi? Allah bizlere taşıyamayacağımız bir yükü vurmasın kardeşlerim. Kendimizi her şeye hazırlamamız gerekir. Ölüm haktır ama hiçbir insan eşinin, çocuklarının kendinden önce gitmesini arzulamaz değil Allah dünyada da, ahirette de iyilik versin kardeşlerim. Bunu çok çok dua edin. Allah'tan hiçbir zaman bela, musibet istemeyin. Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne bir tabak etli tirit koyuldu. Hemen budunu aldı. Çünkü o koyunun en çok budunu severdi bir kez ısırıp şöyle dedi ben kıyamet günü insanların efendisiyim sonra bir kez daha ısırdı ben kıyamet günü insanların efendisiyim dedi ashabının kendisine bir soru yöneltmediklerini görünce nasıl demeyeceksiniz dedi nasıl ya Resulullah dediler dedi ki İnsanlar alemlerin Rabbi için kalkar dururlar. O onlara çağırıcıyı işittirir ve bakış onlara işler. Ben Ali selamünaleyküm efendimiz diyor. Hareket eder, arşın altına gelirim. Rabbim için secdeye kapanırım. Rabbim beni benden önce hiç kimsenin durmadığı benden sonra da kimsenin durmayacağı bir makamda şefaat makamında durdurur Ya Rab ümmetim, ümmetim derim Ey Muhammed buyurur ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları sağ kapıdan girdir ümmetimden bu insanlar diğer kapılardan girmek hususunda sair insanlarla müşterektirler Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki cennetin kapı kanatlarından her iki kanadın arası Mekke ve Hacer arası gibi veya Hacer ve Mekke arası gibidir evet kardeşlerim demek ki cennet kapısının kapısı o kadar büyük ki. O kadar büyük ki. Bakın, Utbe bin Gazvan bir hutbe veriyor. Allah hamdü sena ettikten sonra diyor ki, Şimdi, Dünya hasat mevsimi, mevsimini ilan etmiştir. Hızla geçip gitmektedir. Ondan sahibinin içmeye çalıştığı kaptaki son damlalar kadar bir şey kalmıştır. Siz bu dünyadan zevalı olmayan bir yurda dönüp gideceksiniz. Madem öyle, o halde elinizde bulunanların en iyisiyle gidin. Bize zikredildiğine göre, cennetin kapı kanatlarından her ikisi arası, 40 yıllık bir yol tutmaktadır. Ve bir gün gelecek, kapılar insan kalabalıklarıyla dolu taşacaktır. Evet kardeşlerim, Buralara hoşmak varken, buraları arzulamak varken, başka kapılarda bir işimiz var mı? Hatta cennet kapılarıyla alakalı gelen rivayetlere biraz daha bakacak olursak, Ali Salatü’l Vesselam Efendimiz, cennette her müminin dört kapısı vardır. Bir kapıdan onu ziyarete gelen melekler girer, bir kapıdan ceylan gözlü hurilerden onun eşleri olanlar girer. Bir kapı o kişiyle cehennem arasında dilediği zaman açar bakar ki üzerindeki nimetin büyüklüğünü anlasın. Ve diğer bir kapıda da onunla selamet yurdu arasında bulunan bir kapıdır ki oradan istediği zaman Rabbinin huzuruna girer. Evet kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennet kapısının halkasını ilk tutacak olan insandır bunu öğünmek için dememiş Allah subhanahu ve teala her peygambere bir dua vermiş kabul olunan ama ve Selam efendimiz ümmetini aklına getirerek bunu ahirete saklanmıştır Allah'a hamd olsun ki onun ümmetiyiz Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Allah bize bu nimeti verdiği için ona sonsuz şükürler olsun kardeşlerim. Bakın Hz. Ali ne diyor? Kim diyor günde yüz kere La ilahe illallahul melikul hakkul mubin derse yani her şeyin melik ve hakimi hafifçik hak olan Allah'tan başka ilah yoktur derse, o kişiye fakirlikten, kabir yalnızlığından bir eman olur. Bu sayede ona zenginlik, kanaat verilir. Ve bu sebeple o kişi, cennete girer, cennet kapısı onun için açılır diyor. Ne diyecekmişiz? sadece la ilahe illahul melekul hakkın mubin görüyor musunuz Allah subhanu ve Teala bize o kadar çok şeyi bahşediyor ki sadece bir sözle. e bu sözü söylemeyen diller neler söylüyor değil hakkı öğrenmeyen bu hafıza neleri barındırıyor değil mi Cennetler kardeşlerim birbiri üstünde derece derece olduğu için kapıları da aynı şekildedir. En yüksek cennetin kapısı altındaki cennetin kapısından üsttedir. Cennetler yükseldikçe genişler. En yüksek cennet altındakinden geniştir. Kapı genişliği cennetin genişliğine göredir. Evet. Ümmetimin cennete gireceği kapının eni suvarilerinin üç gün ay tutan yolu kadardır. Sonra o kapıya üşüşürler de omuzları kopacak olur diyor Ali vesselam. Yine bir hadiste Ali salatü vesselam bana Cibril geldi. Elimi tuttu ve bana Ümmetimin gireceği cennet kapısını gösterdi, diyor. Evet kardeşlerim, Hz. Ali diyor ki, Cennetin kapıları şöylece birbiri üzerindedir. Sonra, Oraya geldikleri ve kapılar açıldığı zaman ayetini okuyor. Yani, Zümer 73 Ve, onlar kapıların yanındayken birden bir ağaç görürler. Kökünde iki su kaynağı vardır. Birinden içerler de o su onların karınlarında ne bir pislik ne bir ağrı koymadan hepsini atar. Diğerinden de yıkanırlar. Nimetlerin pırıltıları üzerlerine sirayet eder. Artık ne başları kirlenir ne derileri bozulur. Ebediyen böyle olurlar dedi ve şu ayet okudu. Hoşsunuz, ebedi olarak oraya girin. Bunun üzerine herkes kendi menzilini bilerek girer. Onları ebedileştirilmiş çocuklar karşılar. Onları görünce tıpkı ahalinin gurbetten dönen yakın dostlarıyla sevindikleri gibi sevinirler. Çocuklar onların eşlerine koşup onları gördüklerini söylerler. Kadınlar sen onu gördün mü demek derler. Adam kapıya doğru kalkar, evine girer, divanına dayanır, evinin eşyasına bakar, birden onun inciler üstüne kurulu olduğunu görür. Sonra bakar, yeşil, kırmızı, sarı. Sonra başını kaldırır, evinin tavanına bakar. Şayet o tavan, o adam görsün için yaratılmamış olsaydı gözünü alırdı. Adam bunları görünce, Bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Eğer o bizi hidayet etmeseydi biz buna hidayet olamazdık der. Evet kardeşlerim. Birisi Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize gelerek, evet Evet. La ilahe illahul melikul hakkul mubin Ya Resulullah Cennet ve cehennem Nedir diye bir soru soruyor Aleyhissalatü vesselam Cehennemin yedi kapısı vardır Her iki kapısının arası Bir süvari Yetmiş yılda gider Cennetin sekiz kapısı vardır her iki kapısı arası bir suari yetmiş yılda gider buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki andolsun onu inerken biz bir kez daha görmüştür. Sidretil müntehadaki barınacak cennet onun yanındadır. Sidretül Müntehanın göğün üstünde olduğu sabittir kardeşlerim. Son yani münteha, münteha son demektir. Son şeklinde isimlendirilmesinin sebebi Allah katından inen şeylerin orada son bulup oradan alınması. Allah'a yükselen şeylerin de yine orada son bulup oradan alınması sebebiyledir. Allah Azze ve Celle gökte sizin rızkınız ve size vaat edilenler vardır buyurmuştur. Zariyat 22'de evet işte o cennettir evet cennet yedinci göğün üstündedir onu Allah kıyamet günü istediği yerde kılar ve Cehennem ise 7. arz yeryüzündedir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Cennet cennetin nimetleri, kapıları anlatmakla bitmez. Bakın Ali S.A.V. efendimiz ne diyor? Cennetin anahtarı Allah'tan başka ilah olmadığına şahadettir buyurmuştur. Cennetin anahtarı La ilahe illallah'tır. Hiçbir anahtar yoktur ki onun dişleri olmasın. Eğer dişleri olan bir anahtarla gelirsen sana kapı açılır. Değilse kapı açılmaz değil mi? Enes diyor ki bir bedevi Arap Ya Resulullah cennetin anahtarı nedir dedi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Allah'tan başka ilah yok sözüdür buyurmuştur. Yani La ilahe illallah. Yine başka bir sözünde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kılıçlar cennetin anahtarlarıdır buyurmuştur. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Muaz'a diyor ki sana cennet kapılarından bir kapıyı göstereyim, muaz. Evet ey Allah'ın resulü. Ali sallallahu aleyhi ve diyor ki, La havle ve la kuvvete illa billahde. İşte bu söz cennet kapılarından bir kapıdır diyor. Yani güç ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah subhanahu ve teala dile gelen her şeyin açılması için bir anahtar kılmış kardeşlerim. Naslara şöyle bir gittiğimizde bakın namazın anahtarını temizlik kılmış. ve vesselam Efendimiz namazın anahtarı temizliktir buyurmuştur. Harçın anahtarı ihram ihrama girmeden ne olmuyor, kabul olmuyor. İyiliğin anahtarını doğruluk olarak vermiş. Cennetin anahtarını ise tevhidle belirlemiş kardeşlerim. Müşrikleri cennete girmeyi ne yapıyor? Haram kılıyor. İlmin anahtarı güzelce sorma, güzelce dinleme. Yardıma erişin ve zaferin anahtarı sabırdır. Bereket ve artışın anahtarı şükür. Dostluğun anahtarı sevme ve zikretmedir. Kurtuluşun anahtarı takvadır. Muvaffakiyetin anahtarı arzu ve korkudur. Kabul olunmanın anahtarı, duadır ahirete rağbetin anahtarı dünyaya meyletmemektir imanın anahtarı ise Allah'ın kulları üzerinde düşünmeye çağırdığı şeyleri tefekkür etmektir Allah'ın huzuruna girişin anahtarı kalbi Allah'a teslim edip ona layık hale getirme sevgide nefrette yapmada yapmamada hep onun buyruğunu gözetip ihlaslı olmaktır aleyküm selam ve Rahimselam. kalbin diriliğinin anahtarı Kur'an okuyup anlama düşünme seherde candan ciğerden yalvarıp günahı terk etmedir Rahmete erişmenin anahtarı Yaratıcıya Onu görüyormuş gibi ibadet etme Onun kullarına yararlı olmak için Çalışmaktır Rızkın anahtarı istiğfar Ve takva üzere çalışmaktır İzzet ve şerefin Anahtarı Allah ve Resulüne itaattır Ahirete hazır oluşun Anahtarı uzun emeller Beslememektir ve her hayrın anahtarı Allah'a ve ahiret yurduna rağbet her şerrin anahtarı ise dünyayı sevme ve uzun emeldir kardeşlerim demek ki her şeyin bir anahtarı kılınmış namazın anahtarı temizlik kılınmış haccın anahtarı ihram kılınmış iyiliğin anahtarı doğruluk Cennetin anahtarı ise tevhid kılınmış kardeşlerim. İlmin anahtarı güzelce sorma, güzelce dinleme. Yardıma erişin zaferin anahtarı sabır kılınmış. Bereket ve artışın anahtarı şüküre kılınmış. Dostluğun anahtarı sevme ve zikretme. Kurtuluşun anahtarı takva kılınmış. Kabul olunmanın anahtarı dua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 Bunlar ilmin faydalı bablarından pek büyük bir babdır kardeşlerim. Bu büyük bab hayır ve şerrin anahtarlarını bilmektir. Bunu öğrenip hakkıyla riayet edenler yalnızca nasibi ve tevfiki büyük olanlardır. Şüphesiz Allah subhanahu ve teala her hayır ve her şer için bir anahtar kılmış. Buraya ancak oradan girilir kardeşlerim. Aynı şekilde şirki, kibri, Allah'ın Resuluna gönderdiği şeylerden yüz çevirmeyi, Allah'ı zikrinden, kitabından ve kitabın hakkını vermekten gaflet etmeyi, cehennemin anahtarı kılmıştır. İçki, her türlü günahın, kötülüğün anahtarı kılmış. Zenginliği, zinanın anahtarı, Resimlere bakmayı, arzu ve aşkın anahtarı kılmış. Tembellik ve rahatı, ümitlerin kırılmasının ve mahrumiyetin anahtarı, isyanları küfrün anahtarı kılmış. Yalanı, nifakın anahtarı, cimrilik ve hırsı, aşırı pintiliğin, akraba ile alakayı kesmenin, ve helal olmayan yerden mal devşirmenin anahtarı kılmış. Ali vesselam'ın getirdiği şeylerden yüz çevirmeyi her bidat ve dalaletin anahtarı kılmıştır. Bütün bu hususlar sağlam bir basirete, içindeki ve dışındaki tüm hayırları ayır edebilme vasıtası olan akla sahip olanlar tasdik ederler. Allah biz onlardan kız. Kısacası kula bu anahtarları son derece dikkatle tanıması, bu anahtarların hangi kapıları açtığını iyice bilmesi yaraşır. Allah başarı vermeye de, adaleti de kadirdir. Mülk onundur. Hamt onadır. Nimet ve lütuflar ondandır o yaptığından sorulmaz insanlar ise sorumludurlar bugünkü sohbet inşallah buraya kadar yeter inşallah daha sonra inşallah devam ederiz Allah cenneti cennet nimetlerini ve içindeki güzellikleri anlamayı, sevmeyi ve ona kavuşmayı bize nasip etsin. Allah cehennemi kötü bilmeyi ve onun amellerini işlemeyi bizden beri tutsun. Rabbim subhanahu ve teala bizleri rahmetiyle yargılasın. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp nasip etsin. Velhamdülillahiradilalem. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi Berekat.